Allahümme şehtanirracim, bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Amma ba'd. Şimdi bugün usul fıkıh derslerimizden, varakat şerhinden umum babına geldik. En son teklif babını anlatmıştık. İnşallah bugün umum babına başlayacağız. Şimdi biz konumuza girmeden önce isterseniz şöyle bir mukaddime yapalım, bir giriş yapalım. Ondan sonra Metnimizden okuyalım. Şimdi Arapça'da biliyorsunuz yani İslam veyahut da Kur'an'ın dili, sünnetin dili Arapçadır. Doğal olaraktan İslam'ı doğru anlayabilmek için evvela Arapçayı doğru anlamak gerekir. Yani Arapça dilinin lafızlarının manalara delaletini doğru anlamak gerekir. Çünkü Allah da Kur'an'ında, Peygamber de sünnetinde Arap lugatını kullanmıştır. Arap lugatındaki bazı kelimeler var. Bugünkü konumuzun adı Umum dedik. Yani umumiyet ifade eden lafızlar. Arapçada bazı lafızlar var Arapların kullandığı. Bunlara Elfazul Umum diyoruz. Umumiyet ifade eden lafızlar diyoruz. Ne demek umumiyet ifade eden lafızlar? Yani Araplar bu lafızı kullandıkları zaman o lafızın altına giren bütün fertlerini kapsayan bir lafızdır. Mesela diyelim ki biz herhangi bir lafıza hüküm bina edeceğiz. Eğer bu üzerine hüküm bina ettiğimiz lafızı umum ifade eden lafızlardan bir lafız olarak kullanırsak o zaman o lafızın altına giren her şey bunun altına girmiştir. Bu hükmün içerisine dahildir. Mesela şimdi biraz sonra gelecek. Biz diyeceğiz ki konumuzun içerisinde Müfret olan bir kelime, yani tekil anlam ifade eden bir kelime eliflam takısıyla beraber gelirse marifelik ifade eden eliflam takısıyla gelirse Arapçada bu lafız, umumiyet ifade eden lafızlardandır. Bunu göreceğiz şimdi dersimizin ilerleyen vakitlerinde. Mesela Allah diyelim Kur'an-ı Kerim'de şöyle dedi. asri, Asra yemin olsun ki, innel insan لَفِي خُسْرٍ İnsan, hüsran içerisindedir. Bakın biz insan hüsran içerisindedir dediğimiz zaman innel insana insan kelimesi müfret, doğru mu? Başına ne getirdik? Biz eliflam getirdik. Öyleyse ben ne diyeceğim burada? Her bir insan yani istisnasız olarak kendisine insan dediğimiz her bir insan hüsran içerisindedir. diye? Nereden çıkardım ben bunu? Yani her bir insan hüsran içerisindedir çünkü Arapçada müfret olan bir kelimenin başına eliflam geldiğinde umumiyet ifade eder. Yani o lafzın altına giren her bir ferdi tek tek bu hüküm kapsar. Bu ayette hüküm nedir? İnsanın hüsran içerisinde olmasıdır. Öyleyse insan dediğimiz her bir varlık bu hükmün içerisine dahildir. Şimdi ben bunu söylediğim anda sizin o zaman şunu anlamanız gerekiyor. Belki de Arapçada veyahut da İslam dinini anlamaya çalışan bir insan için en önemli meselelerden bir tanesi umum ifade eden lafızları bilmesidir. Niye? Çünkü, niye? Çünkü Allah, umumi lafızlara hükümler bina etmiştir ve bu hükümler, o umumi lafızların kapsadığı her bir ferdi tek tek tek tek tek tek içerisine alır. Allah muhafaza insan bunu bilmediği zaman, bilmeden bu hükümden bazı fertleri çıkarabilir, bazılarını bunun dışında e, tutabilir. Bu da neye sebebiyet verir? Bu da e, insanın Allah'ın muradına muvafakat etmemesine, yani kulluğunun zedelenmesine sebebiyet verebilir e, diyelim. Umumi lafızları bilmenin önemi buradan gelir. Yani Allah'ın muradına muvafakat etmek ve o muradın dışına çıkmamak. İkinci bir meseleye daha gelelim. Lafızların umumiyet ifade etmesinin şeriatla hiçbir ilgisi yoktur. Bu tamamen Arap ile alakalı bir meseledir. Bu da ikinci konumuz. Yani mukaddime yapacağımız ikinci mukaddimemiz. Lafızların umumiyet ifade etmesinin e, Arap e, şeriatla hiçbir ilgisi yoktur. Bu tamamen Arap ile alakalı bir durumdur e, diyelim. Hatırlarsanız daha önce e, bir şey anlatmıştım onu tekrar edeyim inşallah. İslam gelmeden önce Araplar bu dili bütün incelikleriyle beraber kullanıyorlardı. Ve Kur'an ve Sünnet de Arapların kendi dillerinde kullandıkları kaideleri hiç değiştirmeden Olduğu gibi kullandı. Yani usulü'l-fıkıh birtakım şeyleri belirlemedi. Zaten bunlar Araplarda mevcuttu. Sadece bu mevcut ve bilinen şeyleri kayda döktüler. Yani bunun ismini koydular. Yoksa usul fıkıh kitapları yazılmadan önce de Araplar umumun ne olduğunu, umumun lafızlarının ne olduğunu çok iyi biliyorlardı. Mesela bir örnek verelim burada. Daha iyi anlaşılması için. Daha önce de bunu söylemiştik. Yine hatırlatalım. Mesela ayet-i kerime indi. Değil mi? Allah ve ayet-i dedi ki اَلَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا bi بِظُلْمٍ İman edip imanlarına zulüm bulaştırmayanlar اُولَٓئِكَ لَهُمُ ve وَهُمْ مُهْتَدُونَ Onlara emniyet vardır ve onlar hidayeti bulan insanlardır. Sahabe hemen peygamberin yanına geldi. Ey Allah'ın Resulü dediler biz helak olduk. Hangimiz imanına zulüm bulaştırmadı diye. Şimdi burada sahabe bu ayetten kast edilenin her türlü zulmü kapsadığını yani şirki de başkasının malını almayı da ona eziyet etmeyi de bunu nereden çıkardılar? Daha usul fıkıh kitapları yazılmamıştı. Bilinen ilk usul kitabı ne zaman yazılmış? İmam Şafii tarafından yazılmış. Kitabımızın başında görmüştük. İmam Şafii'nin yaşadığı yıllar hangi yıllar arası? 80 ile 150 arası. Yani sahabeden neredeyse hicretten 80 sene ile 150 sene arasında yazılmış. Sahabe bunu nereden biliyordu? Şuradan. Çünkü Araplar kere olan bir kelimeyi Nefis yakında kullandıklarında oradan umum kastedenler. Bunu her Arap bilir yani ve bunu neyle bilir Arap bunu selikasiyle bilir yani fıtratıyla bilir. Demiş ki ya mesela nahivciler için diyorlar yani lestu binahwiin yalu kulsanahu, ولكن سليقي أقول فأعربو. Yani ben nahivci değilim öyle dilini evrip çevirip sonunu damma yapayım, fetha yapayım bununla uğraşmam. Velekin selikiyun ben fıtrat sahibi bileyim أقول فأعربو. Yani söylerim ve araba ederim demiş Arap fıtratıyla. Sahabe bunu buradan bildi. Yani Arap dilinin fıtri olan yönünden bunu bildi. Veya bir örnek daha hatırlatmış mıydım bilmiyorum. Mesela Enbiya suresindeki ayetler indi. Allah Azze ve Celle dedi ki إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ حَسَبُ جَهَنَّمْ أَنْتُمْ لَهَا والدون. Siz ve Allah'ın dışında ibadet ettikleriniz cehennemin yakıtı olacaksınız diye ve siz oraya varacaksınız dedi. Şimdi إِنَّكُمْ وَمَا ta'budun. Yani siz ve ibadet ettikleriniz, me biraz sonra gelecek, umum ifade eden lafızlardan bir tanesidir. Yani esma i مُوْسُولَ Umumiyet ifade eden lafızlardan bir tanesidir. Müşrikler bunu duyar duymaz. Dediler ki biz şimdi Muhammed'i bitirdik. Nasıl Muhammed'i bitirdik? Çünkü dediler İsa'ya da ibadet ediliyor. O zaman siz ve Allah'ın dışında ibadet edik, ettikleriniz cehennemlikse, İsa da cehenneme gidecek o zaman. Dediler çünkü ona da ibadet ediliyor. Peygamber'e geldiler bunu söylediler. Ve Allah ayet indirdi bunun üzerine dedi ki: İnnəlazîn sabâqat lâm min alhusnâ, ulâik anhâmbağdûn. Kendilerine bizim katımızdan iyilik geçmiş, hüsna geçmiş olanlar oradan uzaklaştırılmış olacak olanlardır. Dedi Allah Azze ve Celle. Yani bu müşrikler ne diyorlar demedi? Hani çünkü Arap luguatı ve Arap luguatını çok iyi biliyorlar ki ma Umumiyet ifade eden lafızlardan bir tanesidir. Buna her ibadet edilen dahildir. O zaman Hristiyanlar da İsa'ya ibadet ediyor. İsa da bu hükme dahildir öyleyse. Şimdi bakın burada ne oldu? Dikkat edin buraya. Ayet ne diyor? Siz ve Allah'ın dışına ibadet ettikleriniz. Lafız bu. Hüküm ney burada? Ateşin yakıtısınız diye. Arap lugatında umumiyet ifade eden lafızın altına giren her şey bu hükme dahildir. Hüküm burada ne? Ateşin yakıtı olmak. Lafız, umumi kullanılmış bir lafız. Her ibadet edilen. İsa'ya ibadet edilmiş mi? Edilmiş. Hatta biri çıkıp diyebilir, Allah'a da ibadet edilmiş e, diye. O da buna dahildir e, diyebilir. Burada ne yaptı? Allah hemen bir istisna getirdi ve Arapların bu anlayışını tasdik etmiş oldu. Yani bu anlayış normalde doğrudur. Lugattan bu anlaşılır. Fakat şeriat bunu ne yaptı? Taksis etti. Bir grubu bunun dışında bıraktı. Öyleyse ne diyeceğiz? Öyleyse biz diyeceğiz ki iki tane mesele. Birincisi, umumi lafızları bilmemek. Allah'ın hükmüne isabet etmemektir, hükm'e dahil olan bir takım fetleri hükmün dışına çıkarmaktır. İkincisi bu konunun şeriatla bir ilgisi yoktur, bu konu tamamen Arap luguateli alakada. Arap hangi lafızı umumiyet anlamında kullanmışsa o lafız umumiyet ifade eder, hangi lafzı kullanmamışsa da o lafız umumiyet ifade etmez ee, diyelim. Tamam. Şimdi şeye geçelim, konumuza geçelim inşallah. Babur an, demiş 71. beyitten okuyorum vahaduhu onun tarifi lafzun. lafızdır. lafzdır yaummu aktara çoğunu kapsar yaummu kapsar aktara çoğunu min bir şeyin tekinden min gayri mahsrin hasr olmaksızın yani hani hiçbir kayıtlama hiçbir daraltma olmaksızın hasr olmaksızın yura görülen Gözle görülen hiçbir hasır olmaksızın tamamen e, kapsayan na umumiyet denir. Bir daha söylüyorum, waḥdhu onu hadi lafzun lafızdır. Ya kapsar eksera min waḥidin. Yani birden çok daha fazla olanı bir lafzın altına giren hepsini kapsar min kairime hasrin. Hiçbir hasır olmaksızın bunu yapar. yura görülen min kawlihim onların şu sözünden gelmiştir. Onların sözünden. أَمَّمْتُهُمْ بِمَا مَعِي أَمَّمْتُهُمْ Onların hepsini kapsadım. بِمَا Yanımda olanla onların hepsini kapsadım. Şimdi şeyin lugatta tanımı, umumun lugatta tanımı E şemelehu Yani bir şeyi kapsadı, bir şeyi kuşattı deriz. Bu lugattaki tanımıdır. Herhangi bir şeye أَمَّهُ dersen onu Umum etti yani onu kapsadı onu kuşattı dersin burada hangi beyt buna tekabül ediyor 72 beyte logat anlamını anlatıyor Min kahim ammem tuhum onları kapsadım bimeme yanımda olanlar mesela diyelim birileri benim yanıma geldi benim de yanımda mal var Bunlar benden mal istiyorlar para istiyorlar Ben diyorum ki ammem tu ammem tuhum bi değil minmer yani yanımda olan maldan her bir tanesine verdim hammemtuhum. <gülüyor> hani hepsini kapsadım. Hiçbirini ayırt etmeksizin, hiçbirini şeyin dışında vermenin dışında bırakmaksızın her birine mutlaka kendi yanımda bulunan maldan verdim. Bu lügat anlamı. Peki şey anlamı ne? İstilahta yani usul fıkıhta kastettiğimiz ne? Yazalım isterseniz bunu. Lafzun <gülüyor> diyelim. El <gülüyor> lafzul لجميع ما يصلح له اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بلا حصر اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بلا حصر El <gülüyor> lafzu lafızdır. El lafzu lafızdır. El mustaqriku kapsayan, kuşatan, içerisine alan lafızdır. Li jami'i ma yasluhu lehu, li hepsini ma yasluhu lehu, ona uygun olan, bu lafzın altına giren, bu lafzın manasının içerisine dahil olan bütün fertlerini içine alan kapsayan lafızdır. Özelliği nedir? Bila hasrin hasr olmaksızın. Yani hiçbir sınırlama, hiçbir kayıt olmaksızın. Sen el insan dediğin zaman insan olan her bir fert hiçbir kayıtlama, hiçbir kısıtlama olmaksızın bunun içerisine nedir? Bunun içerisine dairde hasr yoktur. Yani hani yüz insan, iki yüz insan, üç yüz insan değil. Bütün insanları içerisine kapsayan lafızdır. Hiçbir kayıtlama söz konusu değildir. Bu da şeyin Umumun ıstılahtaki kullanımıdır. Usul ıstılahtaki anlamıdır diyelim. Bunu hangi beyit açıklamış oldu? 71. beyit tamamen bunu açıkladı. Şimdi bir daha bu gözle bakalım. Vahduhu onun haddi lafzun. lafızdır. Yaummu kapsar içerisine alır eksera min vahidin. Yani birden fazla. Hani bütün onun altına girenlerin hepsini kapsar min gayri ma hasrin. Hiçbir hasır olmaksızın. Yani hani İnsan dediğimde ben mesela el insan dediğimde dedik müfred kelimenin başına eliflam geldiğinde umumiyet ifade eder. Değil mi? O zaman el insan dediğimde bu umumiyet ifade eder. Bir lafızdır. Bu bir lafızdır. Müstağrik bir lafızdır. Neye müstağrik bir lafızdır? Ona uygun olan her şey. Yani insan sıfatını kendinde bulunduran her bir varlık bilah hasrin. Yani erkek insan, kadın insan bu tip şeylere gidemesin, kısıtlamalara gidemesin. İnsan dediğinde insan olanların hepsini İçerisine kapsamış olur. Umumdan ne kastettiğimiz anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Tamam. Devam ediyoruz. Peki hangi lafızlar Arapça'da umumdur? Başlığımız bu. Hangi lafızlar yani hangi sigalar Arapça'da bu tanıma dahildir? E bu kapsama girer. 72. Beyt'e ne dedi? وَالْتَنْحَسِرْ اَلْفَازُهُ ف۪ي اَرْبَع۪ي وَالْتَنْحَسِرْ Yani münhasır olsun fazuhu onun lafızları fi 4 dört lafızda muhasır olsun. Demek ki Cüveyni'ye göre dört tane lafzı var. Umum ifade eden lafızlar dört tanedir ee, demiş. Şimdi bunları tek tek bize anlatacak inşallah bu dört tanenin ne olduğunu. Bir, 73. Beyti, beyti okuyorum. El-cem'u <gülüyor> ve'l-fardu Cem'i olan bir kelime veya ve'l-fardu veya fert olan bir kelime المعرفاني Muharraf olan müfret bir kelime veya Cemi bir kelime marife olur ise eğer nasıl marife olursa billami ile marife olursa kel kafiri ve insan kafir ve insan kelimelerinde olduğu gibi şimdi birinci ve ikinci kısmı bize anlattı müfret bir kelime eliflam takısı gelirse marifelik ifade eden eliflam takısı gelirse bir de cemî bir kelime marifelik ifade eden eliflam takısıyla gelirse, umumiyet ifade eder dedik. Bu bir ve ikinci şeyimiz, birinci ve ikinci kısmımız. Tamam. Dört tane umum lafızlarından birincisini ve ikincisini tek bir beytte bize verdi. Müfret olan bir kelime elif -lam, marifelik ifade eden eliflam ile gelirse veya cemî bir kelime marifelik ifade eden eliflam ile beraber gelirse, bu umumiyet ifade eden lafızlardan bir tanesidir dedi. Evet, şimdi şöyle bir hatırlatmada bulunayım ben size inşallah Katrunda destlerine şöyle bir gidelim. Hatırlarsanız biz Tuhfe Tusiye'de marifeleri öğrenmiştik ilk başta. Doğru mu? Ne demiştik demiştik marife nedir? Maddele ale muayyenidir. Muayene derlet eden şeydir. Sonra dedi ki marife altı kısımdır. Altı tane marife kısmına girenleri saydık. Bunlardan bir tanesi neydi? Eliflam ile marife olan kelimeler dedik yani başına eliflam takısı geldiği için marife olan kelimeler. Şeyde ise ul nadada ise eliflamın kısımlarını öğrendik, doğru mu? Dedi ki eliflam kısım kısımdır. Yani herhangi bir kelimeyi ne kiralikten kurtarıp marife yapan eliflam üç kısımdır dedik. Birinci kısım hangisiydi? Birinci kısım? Birincisi eliflam ve ahdi. Ahdi olan eliflam. Ne demekti ahdi olan eliflam? daha önceden bilinmezken, benimle senin aranda onunla alakalı bir ahd oluştuğu için, bir belirginlik oluştuğu için kullanmış olduğumuz eliflam. Mesela ben dedim ki sana, اشترأيت farasen. ben at satın aldım ثم el farase. sonra atı sattım. Şimdi اشترأيت farasen. Farasen kelimesinin başında eliflam yok, ne kire farkındaysanız, ben at satın aldım diyorum. Şu anda at belirsiz bizim için. Aldım artık benim oldu. Artık bunu biliyor muyuz bu atı, tanıyor muyuz bu atı? Artık tanıyoruz. سُمَّ بِعْدُ الْفَرَسَةِ Diyorum sonra ben atı sattım. Artık belirgin olduğu için başına eliflam takısı getirdim. Bir ahd oluştuğu için ben böyle söyledim. Mesela benle sen bir tane kadıyı tanıyoruz. Benle sen kadıya gittik, kadıyı tanıdık. Kadının yanında muhakeme olduk. Geldik, aradan aylar geçti ben sana soruyorum. ماذا فعل القدي diyorum misal ماذا فعل قدي desem herhangi bir kadı ne yaptı olur ama ben sana ماذا el Kadi diyorum benle senin arasında bilinen bir kadıyı sana sorduğum için başına eliflam getirdik buna ne diyorduk eliflam-ı ahdi Ayet kelime de örnek vermiştik bunu hatırlarsanız mesela Allah nur suresinde diyordu ki الله نور السماوات art. Allah yerin ve göğün nurudur sonra bu nuru bize misal verdi hani anlayalım Allah nasıl nurdur مسل نوره كمشكات Allah'ın nuru bir lamba gibidir, değil mi? Yani mesela nuru kemşikten, fi mısbahin, el mısbahu fi zujajetin, az yani önce fi mısbahin dedi, bir mısbahdadır, hani bir fanustadır, misal. Artık biz bu fanusu bildiğimiz için el misbahu dedi ikincide, yani onun başına eliflam iflam getirdi, ilâhidi. İkincisi neydi? El iflam cinsi. Yani herhangi bir kelimenin başına getirdiğinde bizzat o kelimeyi kastetmezsin o kelimenin cinsini kastedersin. Buna ne örnek vermiştik? El-meratu <gülüyor> er-rajulu er-rijalu hayrun min en-nisa. Er-rajulu diyoruz mesela. Adam kadından daha hayırlıdır diyoruz. Burada bizim kastımız her bir adam her bir kadından daha hayırlıdır. Bizim kastımız bu değil. Doğru mu? Çünkü mesela Hatice annemiz, Ayşe annemiz birçok salih insandan bile çok çok daha hayırlıdır. Burada bizim kastımız nedir? Yani erkeğin cinsi bir cins olaraktan, kadının cinsinden daha hayırlıdır. Belki bazı ferdi kadınlar daha şey olabilir. Üçüncüsü neydi? Eliflam-ı <gülüyor> Yani bizim konumuzu ilgilendiren eliflama geldi. Kelimenin başına geldiğinde kul anlamı katandı. Yani el insanı dediğinde kulül insani dedi er dediğinde kulur raculi dediğin Yani herhangi bir kelimenin başına getirdiğinde buna eliflamı istigrakiye deniyordu. Sen onun yerine kul kelimesini yazdığın zaman anlamın sahih olduğu kelimelerdi bunlar. İşte bu kul ifade eden yani istigrakiye demiş olduğumuz eliflam müfret olan veya cemi olan bir kelimenin başına geldiği zaman ne ifade eder? Umumiyet ifade eder dedi. Anlaşıldı mı burası? İnşallah. Şimdi o zaman müfret veyahut da cemi olan bir kelimenin başına istiğrakiya anlamındaki eliflam geldiğinde bu umumiyet ifade eder. Örnek verelim peki buna Kur'an-ı Kerim'de. Mesela خُلِقَ insanu ضَعِيفًا İnsan zayıf yaratıldı. Burada hüküm ne? Bana kim söyleyecek burada hükmü? Zayıflık. Tamam Demek ki burada hüküm zayıflık. Allah zevcere ne diyor? Kulli kal insan kelimesi müfret bir kelime. Başına ne getirdi Allah zevcere? Eliflam getirdi. Eliflam istigrahiye getirdi. O zaman ben ne diyeceğim? Her bir insan, hiçbir istisna olmaksızın Allah tarafından zayıf yaratılmıştır. Oldu mu? Doğru, oldu. Niye? Çünkü eliflam şey ifade eder, istigrahiye ifade eder. Jamur örnek verelim? Wal mutlakatu يَتَرَبَّسْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ سَلَاسَةَ قُرُوا وَالْمُطَلَّقَاتُ Boşanmış kadınlar. Doğru mu? Bu cem'i müennesi Salim Elif ve ta ile müennes olan ve İbn-i Şam'ın ta tarifi ile ما elif ve ta'in. Başına ne getirdi Allah? Elif ve lam getirdi. وَالْمُطَلَّقَاتُ dedi. O zaman istisna gelinceye kadar başka bir nas gelinceye kadar boşanmış her bir kadının iddet müddeti üç tane hayız müddetidir. Tamam Kuru hayız anlamını alırsak eğer. Burada hüküm ne? Burada hüküm üç hayız müddeti beklemek. Peki lafız, umumi lafızlardan olduğu için biz ki her bir kadın, boşanmış olan istisnasız her bir kadın üç hayız müddeti ne bekleyecek? Üç hayız müddeti iddet bekleyecek. Sen eğer herhangi bir kadını bu hükmün dışına çıkaracaksan delil getirmen lazım. Mesela ben geldim sana dedim ki arkadaşım hamile kadın, kocası ee, işte onu diyelim ki boşadığı zaman hamile kadının şeyi, e, iddeti 3 ay 10 gün yani şey 3 ayız müddeti değildir. Cık, ben sana diyeceğim hayır, burada benim elimde umumiyet ifade eden bir lafız var. Bütün kadınları tek tek kapsıyor, senin bana bir delil getirmen lazım. Sen de getirin ve ulatul ahmali, ajaluhunna eyyada'na hamlehun. Yani hamile olan kadınların iddeti çocuklarını doğuruncaya kadardır. Delili getirdin bu sınıfı çıkardın buradan dışarıya. Başka biri geldi bana dedi ki mesela kocası vefat eden kadının da iddeti bu değildir dedi. Nedir dedim ben? Kocası vefat eden kadının iddeti dedi o 4 ay 10 gün bekleyecek. Misal ben dedim hayır. Benim elimden nas var? Vel <gülüyor> mutallakatun boşanmış kadınlar iddet 3 ay 10 gündür dedim. Gitti bana getir dedi ki velzîne tuwuffûne azvâcuhunn kocaları ölen kadınlar için ise 4 ay 10 gündür ayetini getirdi. O da onu çıkardı. Peki bunun dışında kalanlar hiç kimse çıkaramaz. Nas getirmediği müddetçe o lafzın altına dahil olanların hepsi bu hükmün içerisine de dahildir aynı zamanda. Birini şeye örnek olarak verdim ee, müfrede birini de cemiye örnek olaraktan verdik ee, diyelim. Yine buraya şunu ekleyebiliriz yani İmam Cüveynin zikretmemiş olduğu ama eklediğimiz zaman faydalı olacak bir şey. Müfred veya cemi olan bir kelime marife bir kelime izafe edilirse Aynı şekilde umumiyet ifade eder. Müfret veya Cemi olan bir kelime marife izafe edilirse aynı şekilde umumiyet ifade eder. Örnek Mesela Allah Azze ve ayet-i kerimede ne diyor bize وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْسُوهَا Şimdi lafız ni'met kelimesi tekir. Doğru mu? نِعْمَةٌ Bir tane nimet. Siz Allah'ın nimetini saymaya kalkarsanız, sayamazsınız. İnsan bir tane nimeti sayamaz mı? İnsan bir tane nimeti sayabilir. O zaman burada bir anlam problemi var. Doğru mu? وَإِنْ تَعُدُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ نِعْمَةَ اللّٰهِ Allah'ın bir nimeti oluyor. Siz sayamazsınız diyor. Burada mesele ne? Burada mesele şu. نِعْمَ kelimesi müfrettir. Allah'a izafe edilmiştir. Allah kelimesi ise marifedir. Müfret bir kelime, marife bir kelime izafe edildiğinde umumiyet ifade eder. O zaman nasıl mana vereceğim? Allah'ın nimetlerini saymaya kalkarsanız sayamazsınız. Tamam? Her ne kadar nimet kelimesi müfret olsa da ama marife izafe edildikten sonra bu umumiyet anlamı kazanır. Veya mesela hadiste biz diyoruz: "Esselamu aleyna ve ala ibadillahis salihin." Tahiyyeten diyoruz. Allah'ın selamı bizim üzerimiz olsun ve Allah'ın selamı salih olan kulların üzerine olsun. İbadıllah, ibad kelimesi abdunun çoğulu, doğru mu? Nereye izaf edilmiş? Allah'a izaf edilmiş. O zaman bu umumiyet ifade eder, doğru mu? Ve Peygamberimiz de öyle söylüyor. Siz bunu söylediğinizde diyor, İzaqultum zalike asalamu alayne ve ala ibadillahi salihin dediği zaman, selametum ala kulli abdin salihin fil ardyaufisama. Yerde veya gökte olan bütün salih olanlara diyor, siz selam etmiş olursunuz. Nereden çıkar dalel-i ve selen bunu? Çünkü ibad kelimesi cemil. Allah kelimesi marife, marife izafe edildiğinden dolayı Peygamber bunu çıkarmış oldu tamam Öyleyse bu birinci ve ikinci kısmımız ve ona tabi olan bir kısmı da anlatmış olduk. Yani müfret veya cemi olan bir kelimenin başında marifelik ifade eden eliflam geldiğinde umumiyet ifade eder. Hükme bütün fertleri dahildir dedik. 74. beyti okuyorum. Bu da üçüncü kısmı anlatacak şimdi bize, marifenin lafızlarından. وَكُلُّ مُبْهَمٍ مِنَ الْأَسْمَاءِ İsm-i mübhem olanların hepsi, ismi i mübhem olanların hepsi dediğim, bunlar umumiyet ifade eden lafızlardandır. Üçüncüsü o zaman nedir? Umumiyet ifade eden lafızlar, mübhem olan lafızların hepsidir. Esma i mübhem dediğimiz zaman veya ismi i mübhem dediğimiz zaman, üç sınıf bunun altına girer. Esma-i şartiye şart ifade eden isimler. Esma-i mevsule Mevsule olan isimler. Esma-i istifhamiyye Bir de kendisiyle soru sorduğumuz isimlerin hepsi umumiyet ifade eden lafızlardandır. Yani siz bir lafız gördüğünüzde mesela şimdi İstifamiye dedik. Hel, hel. Umumiyet ifade eder mi? Etmez. Çünkü isim değildir, harftir. Doğru mu? Bak isim olması lazım. Özellikle oraya dikkat edin. Yani e, isim olacak ve soru edatı olacak. İsim olacak ve şart edatı olacak. İsim olacak ve mevsula olacak. Tamam Böyle olduğu zaman bunlar ne ifade eder? Bunlar umumiyet ifade eden lafızlardandır. Burada şimdi bazı örnekler vermiş okuyalım 74'ten minzak bundan mali şartı ve cezai şart ve ceza için kullanılanlar böyledir. Mesela in e, şart edatlarını gözünüzün önüne getirin. İn umumiyet ifade eder mi? Etmez çünkü harftir. Biz ne demiştik? Böyle olur. İn umumiyet ifade etmez çünkü harftir. Ama ne eder? Mesela izma, mehme bunların şey olduğunu tercih etmiştik. Bunların e, isim olduğunu diyelim tercih etmiştik. İzmadır, mehmadır ondan sonra işte ennadır mesela bunlar e, haysumadır mesela bunlar hepsini ne yapar umumiyet ifade eder çünkü bunlar şart ve ceza şeyleridir edatlarıdır mesela yani nahivede gördüğümüz bütün şart edatları o zaman umumiyet ifade ederler tamam başka ne demiş walaf walaf zuman men lafzı fi akilin akıllılar için kullanılır walafzu ma ma ise yani şart edatlarından ma ise fi غيره Akıllı olmayanlar için kullanılır. Ve lafzu eyin fihime, eyulafzi ise şart edatlarından olan lafzı ise hem akıllılar için hem akılsızlar için kullanılır. Ve lafzu eyin fihime, lafzu eyin ise hem akıllı hem akılsızlar için kullanılır. Burada üç tane şart edatına örnek verdi bize, akıllar için kullanılan men, akılsızlar için kullanılan ma, hem akıllar hem akılsızlar için kullanılan eyüyü örnek vermiş olduğu bize. Başka soruyoruz. Ve lafzu eyne, eyne lafzı da böyledir. Soru edatı olaraktan isim ve huve o mekan içindir demiş. Ve huve Mekanı sormak için eyne raculun mesela dediğimizde. Keza aynı şekilde meta bir de meta vardır. El konulmuştur liz o da zamanı sormak için konulmuştur. Meta takumukum? Sen ne zaman kalkarsan ben de o zaman kalkacağım mesela gibi. O da ee, zaman için konulmuştur. Soru olduğu zamanla söylüyoruz? مَتَ السَّاعَةِ Adam peygamberimize geldi dedi ya مَتَ Kıyamet ne zamandır? Ee, diye gibi. Demek ki esmai mevsuleler, esmai şartlar bir de esmai istifhamiyeler bunların hepsi umumiyet ifade eden lafızlardandır. Şimdi bunlara örnek verelim. Yani burada örnek vermedi biz bunlara örnek verelim. Mesela men şartiye olan yani şart ifade eden mene örnek verelim. Tamam. Neyi örnek verelim buna? Mesela akideden bir örnek verelim. Akidevi bir konuda bir örnek verelim. ومن لم يحكم بما أنزل fa فأولئك هم kafirun. Kim Allah'ın indirdikleriyle hükmetmezse o kafirlerin ta kendisidir diyorlar. Burada hüküm ney hüküm? Hüküm kafir olmak. Doğru mu? Burada hüküm kafir olmak. Konu ney peki? Allah'ın indirdikleriyle hükmetmemek. Peki, konunun lafızları, buraya çok dikkat edin. Umumiyet ifade eden lafızlardan mıdır yoksa umumiyet ifade etmeyen lafızlardan mıdır? Umumiyet ifade eden lafızlardandır. Nedir? Men'dir. Doğru mu? Men, Arapçada men-i şartiye, umumiyet ifade eden lafızlardandır. O zaman şöyle mana vereceğiz biz bu ayda. Her kim olursa olsun Allah'ın indirdikleriyle hükmetmezse o kafirlerdendir. Tamam Konumuzun en başına dönün. Konumuzun en başında hükmümüz neydi? Umumun içerisine dahil olan her bir fert, bu hükmün içine de dahildir. Güzel. Şimdi adamın biri geldi diyelim, dedi ki tamam. Ayet-i kerime doğru söylüyor ama ben bir sınıfı çıkarmak istiyorum buradan. Kimi çıkarmak istiyorsun dedik biz buradan. Dedi ki mesela kim eğer bunu inkar etmeden yaparsa o kafir değildir. Bak bir sınıfı çıkardı. Bizim burada otomatikman ne dememiz lazım? Senin buna delil getirmen lazım. Allah, umumi bir lafız kullanıp hükmün, o umumi lafızın altına giren herkesin kapsamasını sağlamışsa, sen tamam hakkındır bir grubu çıkaracaksın buradan ama bunu neyle yapacaksın? Aynı boşanma örneğinde verdiğim ayetlerde olduğu gibi bir delil getirir. Ayet getireceksin, diyeceksin ki kim Allah'ın indirdiklerini kalbinde inkar olmaksızın eğer e, hükmederse, bu kafir olmaz diye. Bunu getirmezsen İbni Abbas şöyle dedi. Tavus böyle dedi. Falanca böyle. Cık. Ben sana ayet söylüyorum. Ayeti ya ayet taksis eder ya hadis tahsis eder. Doğru mu? Yani ayet sen ayetle sabit olmuş olan bir hükmü bir şahsın hükmüyle ne yapamazsın? Bir şahsın hükmüyle tahsis edemezsin. Böyle söylediğin doğru olsa bile. Yani getirdiğin nakil doğru olmuş olsa bile. Bunu getirmediğin müddetçe bu umuma hepsi dahildir. Mesela biri gelse dese ki ikrah altındaki bir adam Allah'ın indirdikleriyle hükmetmezse kafir olmaz dese haklısın diyeceğiz. Niye? Çünkü adamın elinde delil var. Doğru mu? İllamen ukriha ve kalbu mutmainun bil iman. Kalbi imanla dolup dolu olduğu halde ikrah altında olan. Yani bir yönetici mesela zorla diye bir kanun çıkar. Adamın kafasına silahı dayarlar o da diyelim o kanunu çıkarır. Örnek veriyorum oldu. Ama inkarmış. Mesela bilmiyor. Bunun için nas getirmen lazım. Aynı ikraha nas getirdiğin gibi bilmeden Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen bir adamın e, dinden çıkmayacağına dair nas getirmen lazım. Getiremediğin zaman ne yapmış olursun? Allah'ın umumla belirlediğini sen heva ile tahsis etmiş olursun. Bu olmaz. Ha mesela bir insanın İslam dinine girmesi için. Allah ne şartı koştu? فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوسقى Hüküm burada ne? La ilahe الا tutunmak. Hüküm bu. Doğru mu? Hangi lafızla varit olmuş bu? Men ile, şart ile vardı. umumiyet ifade eder. Kim olursa olsun, bakın buraya çok dikkat edin ama, buranın altını çiziyorum. İster uzak beldede yaşayan biri olsun, ister fetret döneminde yaşayan biri olsun. Doğru mu? Hepsi menin içerisine dahildir. İster kim olursa olsun fark etmez. La ilahe illallahı tutunabilmesi için tağutu reddetmesi ve Allah'a iman etmesi gerekir. Hiç kimse bunun istisnası değildir. Bunun istisnasını zikredenin mutlaka ne getirmesi lazım? Delil getirmesi lazım. Yani fetrette yaşayan bir adam tağutu reddetmez. Ona ibadet, ona kulluk ederse yine de rüve yapışabilir diye nas getirmesi lazım. Getirmediğin zaman şakşakayla, debdebeyle, felsefeyle bu işler olmaz. Yani Allah'ın nasıl belirlediği felsefeyle nasın içerisinden çıkmaz kesinlikle. Fıkıktan mesela Allah bize ne diyor? "Femen şehide مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَسُمْ Sizden o aya yetişenler Oruç tutsunlar. Burada hangi lafızda hükümleyi burada? Oruç tutmak. Ay'a yetişen oruç tutsun. Lafız men. Kim olursa olsun. Bir adam Ramazan ayına yetişmişse oruç tutmak onun üzerine fardır. Sen diyelim geldin dedin ki ben bu hükümden birilerini çıkarmak istiyorum. Ben sana diyeceğim delili getir. Dedim mesela seferde olan adam oruç tutmayabilir. Ee, ayeti getirin Sizden seferde olanlar veya hasta olanlarınızın üzerine başka bir günde oruç tutmak vardır. Neyi çıkardın bak nasıl? Hasta olanı ve seferde olanı çıkardın. Seyfuddin abi geldi dedi ben de çocuğu çıkarıyorum çünkü çocuğa ihtilam oluncaya kadar geçen dersimizde gördüğümüz kalem ondan kalkmıştır. Eyvallah biri geldi dedi ben de mükrayı çıkarıyorum o da mükrayı çıkardı çok güzel. Biri geldi dedi ki ben ramazan sıcağında inşaat işçilerini çıkarmak istiyorum mesela orada dur yani adam hasta düşmüş mü sıcaktan hasta düşmemiş o zaman sen onu bu umumdan e, yorumla işte hava çok soğuktur, şeriat insanlardan sıkıntıyı gidermiştir gibi böyle genel lafızlarla e, onu oradan çıkaramazsın. O adam orucunu tutacak. Ne zamana kadar? Hasta düşünceye kadar. Hasta düşerse orucunu tutmayabilir. Mane örnek olaraktan bunu verebiliriz. Başka bize ne dedi? وَلَفْزُ مَنْ فِي عَاقِلٍ وَلَفْزُ ma dedi mesela. Örnek olaraktan مَا diyebiliriz ki مَا yenfat ve ma عِنْدَ اللّٰهِ sizin yanınızda olan her şey fena bulacaktır, Allah'ın yanında olan her şey ise baki'dir. Ben buradan şunu çıkarabilir miyim? Ma'indekum yanfadu. Sizin yanınızda olan her şey son bulacaktır dediğimde. İnsan, hayvan, mal ne varsa hepsi fena bulacak diyebilir miyim? Diyebilirim. Niye? Çünkü ma umumiyet ifade eden lafızlardan bir tanesidir diyebilirim. Ve ma'indallah bak. Allah'ın yanındaki bütün nimetler de ebedidir. Bakidir dediğim zaman bunu da buradan çok rahat bir şekilde çıkarabilirim. Başka neyi bize örnek verdi abiler? ايو'yu bize örnek verdi. Doğru mu? ايو Hem akıllar hem akılsızlar için kullanılan. Mesela hadiste Peygamberimiz diyor ki ايو bi نكحت izni اذن وليها فنكاحها batilun. Hangi kadın olursa olsun ايوما Bakın bu lafzı kullanıyor. Burada hüküm ne? Velisinin izni olmadan nikahlanan bir kadının nikahı batıldır. Tamam? Hüküm burada velisiz evlenen bir kadının nikahının batıl olmasıdır. Hüküm burada bu. Tamam? Hangi lafızla vârit olmuş bu? Eyyüme. Yani umumiyet ifade eden lafızlardan. Çünkü bu şart lafızlarındandır. Şart lafızları da isim oldukları zaman yani in'in dışında kalanların hepsi ne ifade ederler? Umumiyet ifadelerini. Hangi kadın olursa olsun o zaman evlendirilirken velisinin iznine ihtiyaç vardır bilirip getirip bir sınıfı bundan müstesna tutarsa ne getirmesi lazım bize? Aynı bunun gibi bize delil getirmesi lazım. Hakeza mesela ayette Allahu Teala ne diyor? "Eyyemma ted'u felehu'l esmaü'l husna." Hangi isimle dua ederseniz edin güzel isimler Allah'ındır. Burada demek ki biz ben bu ayetten şu hükmü çıkarabilir miyim? Esmaü'l husna kapsamına giren bütün isimlerle Allah'a dua edilebilir desem, Cabbar'la da dua edebilirsin, Kahhar'la da dua edebilirsin, Rahman'la da dua edebilirsin. Allah böyle söylüyor. Doğru mu? Hiç kimse diyemez ki şu isimle Allah'a dua edilmez. Allah'ın sabit olmuş olan isimleriyle. Çünkü bunlar hepsi bu zikretmiş olduğum ayetin kapsamına dahildir diyebilirim. Evet, üçüncü sınıfı da anladık mı? Umumiyet ifade eden, esma-i <gülüyor> mübhemat hepsi umumiyet ifade eden lafızlardandır. Bunlara örneklerimizi de verdik. Tabi abiler şimdi bakın şunu unutmayın hani dersimizin en başında da söylemiştim bunu yine tekrar edeyim yani e, usulül fıkıh normalde İslam tarihinde en çok zulme uğrayan ilimlerden bir tanesidir demiştik sebebi de tasil yönünde hiç problem yok ama söz konusu vakaya geldiğinde yani o tasilatı yapanların bir çoğu mesela bir bakıyorsunuz o şeyleri istisna yapıyorlar yani birçok şeyi mesela umum Allah'ın umumla belirtmiş olduğu bir hükmün altına giren birçok sınıfı hiçbir delil olmadan elde bundan istisna ediyorlar ama aynı adamlar belki bu dersi anlatırken daha net ifadelerle daha güzel bizden çok daha güzel anlataraktan bunun mümkün olmadığını söyleyen insanlar. Yani mesele kuralları bilmek değil. Mesele vakada kuralların tatbik edilmesi ve doğru uygulanması meselesidir demiş. Tüm 4. sınıfı okuyorum. O da 77. beyit. Ve lafzula fi'n-nekerat ve la yani nekere nekire olan bir kelime la siyakında varit olur ise eğer o da umumiyet ifade eder. ثُمَّ مَا ثُمَّ مَا filafzi men مَنْ mustafime Yani onu istifham için getiren, soru sormak için onu getirenler de Ma da aynı şekilde umumiyet ifade eder. Şimdi bu ma'yı zaten burada zikretmemizin anlamı yok. Yukarıda zikrettik zaten. esma müphemata dahil o da. Fakat burada 4. sınıf hangisi? Burada 4. sınıf kere olan bir kelime La siyakında varit olursa, eğer ne ifade eder, ee, umumiyet ifade eder dedik. Nekire olan bir kelime la siyakında e, varit olursa umumiyet ifade eder. Buna şunu da ekleyebilirsiniz, ne kire olan bir kelime nefi siyakında, nehi siyakında, şart siyakında vakı olursa umumiyet ifade eder. Nehi, nefi, şart siyahında varit olursa, umumiyet ifade eder. Bir de soruyu da ekleyebilirsiniz, soru siyahında varit olursa. Yani bir nekire kelime var diyelim elimizde. Cümle şart edatıyla başlamış, umumiyet ifade eder. La ile başlamış, nefi ile başlamış veya la, nehi ile başlamış. mesela ma olumsuzluğuyla başlamış, umumiyet ifade eder gibi mesela. Diyebiliriz buna örnek. La'ya örnek verelim bir tane. La'ya örnek. Ee, verelim. La örnek. La ilahe illallah. İlah kelimesi şeye bakıyormuş. Las yakında bakıyormuş. La ilaha. Hiçbir mabut kendisine ibadet edilen hiçbir fert yoktur. Tek istisnası nedir bunun? Illallahu sadece Allah'tır mesela. Ee, nehy'e örnek olarak da neyi verebiliriz? La tuşriku billahi şeyen. Hiçbir şeyi Allah'a ortak koşma. Şeyen nekire bir kelime. Laz yakında vakiy olmuş para kadın put demokrasi ne olursa olsun hiçbir şeyi Allah'a ortak koşmayın diye Allah Azze bütün ortak koşulması gereken koşulların hepsini reddetmiş olur. Mesela diyelim ki Allah Azze ayet Celle ayet diyor ki: "Vellân yâjâ al-Allahu lil-kafirîn ʿalāl-muʾminīn sabilen". Allah müminlerin aleyhine kafirlere yol vermeyecektir. Sabilen kelimesi burada ee, ne kiradır? Hangi siyakta varit olmuş? Len siyahında, Yani olumsuzluk siyahında varit olmuş. Hiçbir şekilde yol vermeyecektir. Allah zena bil velayet burada kasıt ney velayet? Yani Allah kafirlerin müminlere veli olmasını, onlara yönetici olmalarını, onlara imamlık yapmalarını, onların nikahlarını kıymalarını gibi velayetin hiçbir çeşidini Allah zevcelle onlara ne yapmamıştır? Vermemiştir gibi diyebiliriz. Mesela Allah zevcelle ayet kelimede ne diyor? İnne ibadî, leysele alehim sultanım. Benim kullarımın üzerinde senin hiçbir yetkin yoktur diyor şeytana. Sultan kelimesi burada ne kiradır, ne vakı olmuştur. Leyse hakkında vakı olumsuzluk siyakında varid olmuştur. Yani Allah hakkıyla kul olanların üzerinde şeytanın onları müşrikleştirme gibi hiçbir tasarrufu söz konusu olamaz. Ayetten bunu şey yapabiliriz, anlayabiliriz mesela. Siz örnek vermek ister misiniz? Daha önce mesela tevhid müdafası derslerinde bir ayeti anlatmıştım. Hatırlarsanız nekira şads yakında vaki olduğu için umumiyet ifade eder. Her meselemizi Allah'a ve Rasulüne götürmek zorundayız bundan dolayı. Feytenazahtum fi şeyin feruduhu ila Allahi ve'r-Rasul in kuntum tu'minun billahi ve'l-yevmil ahir. Hüküm ne burada? Bu ayette. Allah'a ve ahiret gününe iman etmişsiniz eğer meselede şey yapınız. Allah'a ve Resulüne dönderin meselelerinizi. Hüküm bu. Hangi meselelerimizi? Feytenazahtum fi şeyin. Herhangi bir şeyde şey kelimesi burada nekine? şartsi hakkında vaki olmuş. Ne yapıyor? Bu, umumiyet ifade ediyor. Yani hangi mesele akidevi olsun, fıkhi bir mesele olsun? Bunun Allah'a ve Rasulüne götürülmesi lazım e, dedik. Buradan bunu bu hükmü çıkarmış idik. Evet, dördüncü lafzımızı da anlatmış olduk. Evet. Kaçıncı beyt'e geldik? 78 sekizinci e geldik. Burada duralım, konuyu burada bitirmemiş olayım. Çünkü bununla ilgili anlatacağımız şeyler de var, başka meseleler de var. An ile ilgili, umum ile ilgili. O zaman biz 78. beytte kaldık. Bugünkü dersimizde ne öğrenmiş olduk? 1- Umumun lügat manasının ne olduğunu öğrendik. 2- Umumun ıslahî manasını öğrendik. Bu ikisini öğrendik. Üç, Lafızların umumiyet ifade etmesinin şeriatla bir ilgisinin olmadığını, bunun daha çok lugatla alakalı olduğunu öğrendik. Örnek de verdik buna. 4. Öğrendi ki bir insan umum meselesini doğru bilmezse Allah'ın muradına muvafakat edemez. Allah'ın umum lafızıyla hükme dahil ettiğini insan kendi hevasıyla oradan çıkarmış olur. Bunu öğrendik. 5. Umum lafızları nelerdir? Yani hangi lafızı Arapçada gördüğümüzde bunun umumiyet ifade ettiğini anlayacağız. Dedik. Bunları gördük. Dedi ki 1 müfret ve cemi kendisinde istigrakiye anlamı ifade eden eliflamla beraber gelirse umumiyet ifade eder veya müfret ve cemi marife bir kelime izafe edilirse umumiyet ifade eder. 1-1 ve 2-3-3-Esmai-i Mubhamat, Esma-i Şurut, Esma-i Bir de Esma-i el Bu üçü de dedik bunlar hepsi umumiyet ifade eder. 4-Nekira olan kelimeler şarhsi hakkında. Nefisi yakında, nehiisi yakında ve soru si Vakit ol, vaki olduğu zaman bunlar umumiyet ifade eder diye dersimin özeti bunlar. Bunları da dersimizde görmüş olduk. Sorusu olan var mı? Dersimizle alakalı olaraktan sorup. Wa'akhiru <gülüyor> da'wana alhamdulillahirabbil alamin.